Daha sonra kendisiyle karşılaştığımda ona, seher vaktinde söylediklerini işittim dedim. Bunun üzerine o, Yakup aleyhisselam da bize af talebinde bulun, diyen çocuklarının bu isteğini seher vaktinde yerine getirmişti dedi.